Müzekkin nüfus, Nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in, eşrefolu Rumi Hazretleri, Az konuşmanın faydası, Çok konuşmanın zararı, Ey Aziz, Haberin olsun ki, Çok konuşmak, Kişiyi büyük zarara uğratır, Müslüman olan, dilini koy vermemelidir. Dilini korumalısın ki zararlarından emin olasın. Zira dilin afeti çoktur. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ebubekir birden yanlış bir şey söylemesin diye bu belanın korkusuyla mübarek ağzına taş alırmış. Bizi tehlikeli durumlara düşüren budur demiştir. Bu şerefli zat ne söylemişse hepsi hikmettir. İbret almak gerekir. Ey aziz kardeş! Bu dil, insanda ne din, Ne de amel bırakır. Hepsini bozar, Yıkıp geçer. Dilini korumazsan, Küfrü söyler, Kafir olursun. Allah korusun. İnsanın, Dünyadan imansız gitmesine sebep olur. Baş kestiren ve kan döktüren bu dildir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Susan, susabilen kurtulur.'' buyurur. Evet, susan selamettedir. İnan ki keramet sahibi olanlar, diline sahip çıkıp ağızlarına geleni söylemeyenlerdir. Allah ondan razı olsun. Ukbe bin Amir anlatıyor. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştığım bir gün elinden tutup ''Ya Resûlallah, müminin kurtuluşu neyle olur?'' diye sordum. Allah'ın Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi ''Ya Ukbe, diline sahip ol, günahlarına ağla, evinde oturup halkın arasına fazla karışma.'' Dili doğru olmayanın, imanı da doğru olmaz. Diline hakim olmayanın, dini, imanı ve ahireti kalmaz. Hepsi harap olur. Zira bu kişinin dilinden Müslümanlar incinir. Dahası komşuları incinir ki bu büyük günahlardandır. Hak ala, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ''Ya Muhammed, ümmetine söyle.'' ''Komşularıyla iyi geçinsin, onlara ikramda bulunsunlar.'' buyurur. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna ikramda bulunsun.'' Hadis-i şerifiyle ümmetine seslenir. İnsandaki organların her sabah dile şöyle seslendikleri haber verilmiştir. ''Ey dil!'' Allah'tan kork. Resul'ünden utan. Dikkat etmeden her şeyi söyleyip bizi zorda bırakma. Hakka ve halka karşı dost doğru olduğunda biz de doğru kalırız. Ne zaman yanlışa düşüp eğrilirsen, seni takip ederiz. İşte o zaman cehennemde birlikte yanarız. Allah aşkına doğrudur. Eğilme. Bir bedevi Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip, Ya Resulallah, bana öyle bir amelden haber ver ki, onunla cennete gireyim der. Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem, açları doyur. Susuz kalmışların susuzluklarına gider. İhtiyaç sahiplerinin elinden tut. Hak Teâlâ'nın kullarına, hayır istikametinde kılavuzluk yap buyurur. Bedevi, ''Ya Resulallah'' der. Bunları yapacak durumda değilim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse diline sahip ol. Dilinin ucuna gelen her şeyi söyleme. Konuştuğunda hayır olanı konuş buyurur. Hak ala, Nisa Suresi 114. ayeti i Kerime'de dilini iyi ve kötü halleri hakkında şöyle buyurmaktadır.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 bir yiğit şehit oldu. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda üzeri yoklandığında açlık sebebiyle karnına taş bağladığı anlaşıldı. O sırada şehidin annesi gelip oğlunun üzerine kapandı. Ey oğul, saadet senindir. Ne mutlu, ne mübarek, ne bahtlıymışsın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında şehit düşüp cennet ehli oldun dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadını dinleyince, oğlunun cennetliklerden olduğunu nereden biliyorsun? Yaşarken boş ve faydasız konuşmuş olabilir buyurdu. Bu gösteriyor ki boş ve faydasız konuşmaktan kaçınmak lazımdır. Özellikle harama ve inkara düşüren sözlerden gıybetten uzak durmak. Gıybet ettiği halde hayır yaptığım gıybet değildir diyen Allah korusun kafir olur. Halkın dilinde olan ve konuşulan neyse bunun dört karşılığı vardır. Haram, helal, haramla helal arası ve ne haram ne de helal olan. Haram olan söz zehir gibidir, anında öldürür. Bilerek yalan konuşmak, şirk olan bir şey söylemek, fuhşiyata dair konuşmak, ölenin cenazesi üzerine kapanıp söylenmek, laf getirip götürmek, evinde ve başka bir yerde iki günlük yiyeceği varken hiçbir şeyim yok demek. Hepsi haramdır ve gönlü öldürür. Mü'min olan zehirden sakınır gibi bunlardan sakınmalıdır. Zehir bedeni öldürürken haram olanı konuşmak canı ve gönlü öldürür. Helal olan söz zehrin tesirini kaldıran panzehir gibidir. Günahını hatırlayıp Allah'ım bağışla sana döndüm diye tevbe etmek La ilahe illallah elhamdülillah Allahu Ekber demek, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmek, huzurla Kur'an okumak, ihlasla nasihat edip vaaz vermek, Allah rızası için enbiya ve evliya sözleriyle halkı hakka çağırmak. Bunların hepsi helal sözlerdir. Haramla helal arasında gidip gelen ve durumu karışık olan sözlerse, Bazen zarar, bazen de fayda verir. Zehirle panzehir gibi biri diğerini çağırır. Ancak bu durumdaki sözlerin faydadan çok zararı vardır. Kişi bu sözlerin zararını karşılayamaz. Mesela kişi dünya ve ahirette ilgili konuşur. İyilikleri emreder, kötülükten sakındırır. Nasihat için yeri geldikçe, halka hikayeler anlatır. Eğer bunlar, riya ve şöhret için, ne hoş, ne zahit biri, desinler diye yapılıyorsa, veya, izzet, hürmet etsinler diye konuşuluyorsa, sahibini zehirleyip helak eder. Hem zehir, hem zehir karıştırıp, ilaç yapayım derken, zehri galip gelip, helak eder. Evet, riyâ ile, ve şöhret için söylenen sözlerin tamamı haramdır. Ne haram, ne de helal olanlarsa, sahibini ne zarara sokar, ne de ona fayda getirir. Mesela, bir topluluk, bir yerde oturmuş sohbet ediyor. Biri, başından geçen bir şey anlatır. Veya, bir şehrin yollarına ve zenginliğine, sıcağına ve soğukluğuna dair hususlardan bahseder. Bir diğeri ise, kendi bağ ve bahçesinden. Başkası, mescid, zaviye ve medreselerin aydınlığını konuşur. Velhasıl, topluluktan her biri, sonuçta gördüğünü anlatır. Konuşmasına yalan katmaz, birilerini kötülemez veya yalan yere övmezse, bu tarz konuşmaların ne zararı ne de faydası vardır.'' Övgü ve yergide hakkaniyet sınırları zorlanmışsa, şüphesiz bunun da zararı olur. Söylemiş olalım. En iyisi, boş ve faydasız konuşmalardan sakınmaktır. Nefesi boş yere harcamamalıdır. Zira Hak ala insana sayılı nefes vermiştir ve bunların hesabını soracaktır. Malum, herkesin omuzlarında iki melek var. Bunlar gece gündüz bu nefeslerin nerede harcandığını tespit eder. Yalan konuşursan bir türlü ceza, yalan yere yemin edersen başka türlü ceza görürsün. Birini kötülersen, bir fası yanında översen, insanlarla alay edersen, ahirette bunların her birinin hesabını verirsin.'' Bunların her biri, dilin afetlerinden olup, her birinin cezası ayrıdır. Nefeslerini hayırda harcamışsan hayır, şerde kullanmışsan şer bulursun.